Hamusla Güreş Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası.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 Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gözal. Açık Radyo'dayız. 95.0'dayız. Kamusluğa güreşiyoruz. Her pazartesi 15.30'da güreşmeye devam ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. Kamusluğa güreş gmail adresimiz var. Kamusluğa güreş instagram adresimiz var. Aynı zamanda. Aynı adlı. Aynı adlı. Gmail adresimiz Twitter var. Adresimiz Twitter adresimiz var. Twitter ve Podcast kanallarında da ne olur. Ne? İyisin Didemciğim. İyiyim Keremciğim. Sıcak, havalar sıcak. Çok. çok sıcak havalarda. Biz de kazan kaynatarak daha da ortamı ısıtıcıyız. Evet. Kazan, tava, evet. lenger. Ya ben başka bir şey söyleyeceğim. Ya. Yani evet ya. Evet ya sıcak olunca sıcak hava dalgaları işte özellikle Avrupa'da özellikle de İspanya'da Portekiz'de çok ciddi doğan katiline insanların ölümüne. Neden oluyor evet, maalesef. Evet. Dolayısıyla yani çok uzun süredir Açık Radyo'nun e, küresel ısınma konusundaki verdiği mücadelenin ne kadar haklı olduğuna dair ipuçları maalesef yeni yeni anlaşılıyor belki de. Ve ne, yani, ne yazık ki aslında ülke gündeminde hala ön planda değil aslında Açık yani. Radyo çok öncü, herkesten önce. Ve daimi bir şekilde söylemekle birlikte hala birçok kanal, ıı, kanal derken evet, televizyon kanalını kastetmiyorum. Her türlü medya kanalı da yani üçüncü, dördüncü, beşinci haber ya da değil yani. Ya illa evet. hani dibimize kadar mı gelecek anlamda? Yani, gerçi geldi ama, ama geçen seneki gibi değil orman yangınları. Avukat'a da keza çok korkunç bir şekilde... Devam ediyor. Evet ya yani yani İngiltere'de geçen nokta. Bu devam edelim doğalına. 41-42'ymiş derece yani. Evet. İngiltere'de yani. Binlerce insan ölümünden bahsediyor. Evet. Kronik hastalığı olanlara, çocuklara çok zarar veren bir sıcak hava dalgalanmasından bahsediyoruz. Allah sonumuzu ayrıtsın efendim. buyurunuz devam edelim. Efendim ben nerede kaldığımızı bir anımsatayım. E, malumunuz bu yayın döneminde eşyalardan e, bahsetmeye başladık Kerem'le. Mutfağa bir girdik çıkamadık. E, birkaç haftadır da e, kazandı, e, lengerdi, güveçti, sahandı, tavaydı. İlerliyoruz, Kuşhaneydi İlerliyoruz. Şimdi geçen hafta dinleyen sevgili dinleyicilerimiz Anımsarlar, internetle ilgili bir sorun yaşadığımız için ilk defa parça çalınıp sonra biz girdik. Başta evet. bir programa girme sorunu oldu. Birkaç eksik yarım kalan şey olmuştu bende. Ben bir onları tamamlayayım. Buyurun e, Malumunuz bu yayın dönemi özellikle çok kullandığım e, Güzin Yalın'ın Laf Söyledi Bal Kabağı, e, Ruhun Gıdası kitaplardan basılan e, burada kazandan e, bahsetmeye başlamıştım. E, eksik kalanları şöyle tamamlayayım. E, anlamları e, ile ilgili önce başlayalım. E, şimdi efendim e, mesela e, ağır kazan geç kaynar sözünden bahsetmiştim ben. Anlamış şu iki mana var. Kalın kafalı kimse konuyu hemen kavramaz manasına geliyor. Bir, ikincisi de tembel kişinin elinden iş geç çıkar demek. Ağır kazan geç kaynar. Hmm. Onları ben böyle kısa zaman ve e, yaşanan problemden dolayı bir arda arda makineli tüfek gibi söyleyip geçmiştim. E, sonra kazan devrilirse ocağı söndürür sözü var. E, bu da İzzet Molda'nın kazan devrildi söndürdü ocağı dizesiyle bağıntılı kullanılan bir şey. Aslında bu Yeniçeri ocağındaki kazan kaldırmaya atıfla hmm. e, söylenmiş bir e, ifade Mısra. E, kazan kazana kara demiş, tencere kalkmış oynamış. Hmm. Bunun tencere kalkmış oynamış yerine Tavanın gülmekten aklı gitmiş versiyonu da var ikinci kısım. Hı hı. Aslında e, her ikisi de aynı manaya geliyorlar. E, bir sözü başka bir sözle açıklamış olacağım ben. Tencere dibin kara, seninki benden karanın başka bir söyleyişi bu. Hı. E, sonra şu ilginç, nazar insanı mezara, hayvanı kazana götürür. Hmm. denmiş. nazarın e, tabii ki altı çiziliyor. Anlam çok ortada ama hayvanı kazana götürmesi de bir acıklı. Kişi, evet. <gülüyor> evet. evet ben de duymamıştım. Asterix'ten bahsetmiştik aslında geçen hafta. Hatta bu hafta e, Twitter'da e, programla ilgili hatırlatmamızı yaparken Asterix e, görseli kullandık Kerem değil mi? Evet Asterix ve kazan diye bir bölüm varmış. Yani, evet, evet okuyuştuk. Aynen öyle. Ben de ondan bahsedecektim. Teşekkür ederim o arada. <gülüyor> Sever misin? Evet, evet. evet. Ben biraz daha büyüdükten sonra ilgimi çekip sev sevmeye başlamıştım. Ben diyebilirim. Gelinler, yürüyüş yapan alışkanlığım sondan gelişti. Yani Hı. çocukken vardı ama bir böyle uzun bir ara verdim, sonra devam ettim. Evet efendim Kerem'in bahsettiği Asterix ve kazan hikayesinde de e, aslında bir kazan dolusu parayı korumakla ilgili bir hikaye bu. E, bir kazan dolusu para deyince de benim aklıma ayakkabı kutuları da geldi. Buradan e, yeni bir şeye geçiyorum. Evet. Aynı kaynak, aynı kitap fakat kazandan tencere tavaya geçiyoruz. Buyurun efendim. Efendim akranıyla uçmayan kuşun sesi havadan değil tavadan gelir. gene. Hayvana attılar. Orada kazana atmışlardı. Burada tavaya yani akranıyla insan arkadaşlık etmeli gibi biraz geleneksel bir hmm. yaklaşımda bulunuluyor. Öyle mi olmadı sence? <gülüyor> <gülüyor> <Diyor>. Yorum yapmayacağım. Yorum yap. yok. Efendim bu da biraz eleştirel yaklaştığımız sözler arda arda geliyor. Eline göre bağla başını, tencerene göre pişir aşını. Diye bir söz var. Şimdi bu sözün ikili açıklaması da benim aslında... Hoşuna e, gitmedi. Kişiyle. Şöyle diyeyim, toplumsal olarak ilgimi çekti. Yani aslında e, internetteki çeşitli e, deyim, e, özdeyiş açıklayan bir takım kaynaklarda, hatta böyle öğrencilerin ödev siteleri oluyor falan, hı hı. orada... Eşinin lafını dinleme, ona uyum sağlama ve tutumlu olma başlıklarında açıklanmış ama hani eşinizin lafını dinleyin gibi bir alt yapı var maalesef. Eş der ki ama burada eşten öte er er yani. Er er, er, er tabii er öyle eş yani. tabii ki. Çünkü başını bağlayacak Karımın... yani lafını dinlemek değil. Değil yani. tabii kesin değil. Ee, ancak Ömer Asım Aksoy'a baktığımda Ömer Asım Aksoy bu şekilde e, eril evet, bir yaklaşımda bulunmamış. O e, kişi davranışını taşıdığı sorumluluğa ve her, konu her neyse o konunun gereğine göre ayarlamalıdır gibi açıklamış. Gayet güzel. Keşke evet, olsa. Evet. Böyle <gülüyor> de bakılabilir yani. E, sonra kuyruğunu tava sapına çevirmek diye bir ha, evet, e, söz var. Çok, çok tatlı. Haddini bildirmek gerek Dersi vermek anlamına geliyormuş. Hı, anneciğim çok kullanır. Öyle mi? Evet. Ben de duymuştum. Sonra ama benimkiler kullanmıyorlardı. Sonra tava delik, tas delik, bu da geldi üstelik diye bir söz var. Çeşitli kaynaklara baktım. E, laf söyledi Bağkabağ'da anlamlarını açıklamıyor genelde. E, ancak bunun anlamını bulamadım ben bir yerde. Sadece kaynaklardan birinde Hakkari'den e, diğerinde de Elazığ'dan geldiğiyle bu sözün e, söylemişler. Pastelik. Bu da geldi üstelik. Ya yani başımıza gelmedi yani, yani, evet, gibi yani, geliyor. Yani Çok insan. açık yani, evet, çok açık aslında. Yani biraz Orhan Veli'nin Başımıza daha ne gelsin? Yani evet. Yani. Cep delik, cepken delik, Kevgir misin be kardeşliğini de hatırladım ama hani başımıza ne gelsin? Bir de yoksulluk altyapısı da çiziliyor sanki. Sonra e, tencere tenceriye dibi kara demiş. Çömlek utancından yere geçmiş. Oh. E, bu da bu tencerenin dibi kara hikayesi çok kullanılıyor. Buradaki anlam biraz daha farklı. Ne konuştuğunuza dikkat edin. Konuştuğunuz ortama orada kimlerin olduğuna dikkat ederek konuşun diyor. Yani tencere tencereye böyle deyince güvecin de bayağı kalbi kırılmış. E, pot kırmaya <gülüyor> dair bir söz. E, bir de bir hurafeden e, bahsedilmiş. bunu da tamamlayacağım ben. Tencerede su boşu boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır diye bir... İnanış varmış. Ben burada şeyi düşündüm. Böyle e, hani tasarruflu olun, işte temiz olun, aman dikkatli olun e, demek için bir takım daha uyanık bazı insanlar bazı böyle şeyler üretmişler. İşte merdiven altından geçmek uğursuzdur. Geceliğin tırnak kesmek işte fenalık getirir. E, kahve fıfalı çıksın istiyorsan fincanı yıkayacaksın. Neden? İşte verdilen başına düşmesin, tabağı yıka da bize iş kalmasın diyeceklerine boşu boşuna kaynatma tencereyi gibi. Böyle de bir zenginlik oluşmuş adam Dil açısından öyle de değerli. Al tabi canım. Artık hep seninle konuşuyoruz ya bu deyimler hemen hemen hiç kullanılmıyor günlük hayatta. Çok basit bir takım kalıplar dışında. Yoksa güzel ama ben bir kökenini düşündüğümde yani. Evet olabilir. Hep, akılcı bir yaklaşım var. Evet ama evet. akıllı her şeye açıklamıyor maalesef. Kudret Evcil oldun gün hayatımızın tarihin de geçen hafta ben de. Böyle Böyle yarım yamalak e, paylaşmıştım bazı şeyleri. Alüminyum kısmını e, paylaşırken teflon kısmını atlamıştık. Atlamadım da hani bu haftaya kaldı aslında. Teflon kısmına bakalım. E, alüminyum kapların yapışmazlığı iddiasının e, temel özelliği haline getiren ise demiş teflon oldu. DuPont şirketinde çalışan doktor Roy e, Plunkett buzdolabı ve air condition üretiminde kullanılan gazlar üstünde deney yaparken 6 Nisan 1938'de gaz yerine katılaşmış bir maddeyle karşılaştı. Allah'ın işi. Bu maddenin kayganlığı ve her türlü pas yapıcı maddeye karşı direnci dikkatini çekti. Ve kimyasal adı olan tetrafloro Etilenden kısaltarak teflon adını verdi. Hmm. 1950'lerin başlarında DuPont şirketi sanayide kullanılan teflonla tencerelerini kaplattı ve başarılı olunca piyasa içinde üretime başlandı. E, Türkiye'de 1970'lerin sonunda orta sınıfın evlerine teflon takımlar girmiş. E, Metalle çizildikten sonra bu kapların aldığı biçim birçok evi aslında teflonla soğutmuş. Doğru aslında teflon Öyle. çizmeye başlayınca ve zararlı evet, zararlı olduğu da söyleniyor. Madem bu kadar zararlı o zaman bir şarkı daha Parçaya söyleyeyim. verelim efendim. Parçamız da şöyle. Aslında parçayı söyleyen de ilginç. E, çok iyi e, anımsayacağınız bir türkü aslında. E, ama soyada da dikkatinizi çekerim. E, Stelios kazancı idisten geliyor. Kazancı evet. anlamına geliyor aslında. E, hamsi koydum tavaya. FM 95 MHz açık radyoda kamusla güreş devam ediyor. Efendim, e, bu sefer programın ortasına denk geldi ama biz sevgili destekçimiz, radyomuzun ayrılmaz parçası Havva Hazere'de e, bugünkü programımıza desteği için teşekkür etmeyi unutmayalım. E, teşekkür ediyoruz kendisine hakikaten. Evet, sağ olsun. Sağ bayılsın, olsun. Biz bu e, kazan güveç e, sahan tava hikayesine devam ediyoruz. E, çok önemli kaynağımız Kudret Emiroğlu'nun gündelik hayatımızın tarihi İş Bankası kültür yayınlarından basılmış. E, bende de düdüklü tencereyle e, ısıya dayanıklı camla ilgili şeyler var. Malumunuz e, bugünlerde hep biz... Ocağa konan, pişirilen, kaynatılan, kızartılan e, alet edevat neyse ondan bahsediyoruz. Ben de biraz düdüklü tencerenin geçmişine değineyim. E, gaz kanununu bulan ünlü fizikçi Robert Boyle'un öğrencisi Denis Papin, e, Nisan 1682'de Londra'da Royal Society'de buharlı tencerede pişen bir ilk bir yemeği arkadaşına yediriyor. Pop'in bu icadı 1679'da yapıyor. Yemeğin lezzetinden hoşlanan dernek üyesi Christopher Wren de en sert malzemeyi bile yumuşacık yapan bu buharlı sindirici e, tencereyle ilgili bir broşür hazırlıyor. Broşür çok ilgi görüyor ve e, hem av hayvanları, fasulye falan gibi zor pişirilen şeyleri pişirmek isteyen Londralıların evlerinde e, kullanılmaya başlayınca yavaş yavaş bunlar... Patlamaya da başlıyorlar. Öyle bir düdüklü tencereden de korku. Evet, evet vardı. hala vardır ya. Düdüklü tencere korkusu. Hiç evet, patladınmıyordum ben gördüm. Görmedim Ben rezeki. gördüm ya. Ne, nasıl gördün bir anlat. Mutfaklı işte gördüm böyle bayağı bir dağıtmıştı ortalığı. Evet. <gülüyor> görmedim ama ben de duydum. Açık ateşe dayanıklı olmadığı için bu madde sonra vazgeçiliyor. 1810'da Napolyon ordu için yiyeceklerin korunmasını sağlayan bir sistem bulana ödül vaat ediyor. Bunun üzerine Nikolos Aper pişirme, sterilize etme ve şişeleme tekniğini geliştirerek buharla pişirmeyi tekrar gündeme getiriyor. Ee, bu arada Aziz Nesin'in 50'li yıllarda yazdığı, montaj sanayisini eleştirmek için yazdığı bir düdüklü tencere fabrikası müdürünü konuşturduğu bir alıntı var var. Yok, Gene, tam, tam. Olur. Okuyorum. E, düdüklü tencere fabrikası için lazım olan malzeme yani tencere e, tencere kapağı, vidalar, düdük vesaire parçaları Amerika'dan geliyor. Ama biz burada monte eder düdüklü tencere yaparız. Yani Türk işçisinin adın teriyle olur. Üzerine yerli mala diye de madeni bir etiket koyarız. Bu etiketler de Amerika'dan gelir. Fabrika Türk ve Amerikan sermayesiyle ortak kurulmuştur. Parası bizden Akıl vermek onlardan. Fakat son zamanlarda parçalar gelmediği için düdüklü tencere yapmakta zorluk çekiyoruz demiş. Hmm. Düdüklü tencerenin, daha doğrusu fabrikanın müdürü. Isıya dayanıklı camla ilgili de bir bölüm var kitapta. Bu da Almanya'da 19. yüzyıldan beri sanayide kullanılıyor aslında ısıya dayanıklı cam. Fakat kimse bu malzemeyi yemek pişirmekte kullanmayı düşünmüyor. E, Borosilikat katılmış camlar, yüksek ve düşük ısılara maruz kalan demiryoluların aydınlatılması için üretilen ampullerde kullanılmıyormuş mesela. Hmm. E, New York'ta e, Corning Cam İşleri şirketinin laboratuarında çalışan birisi, bir Doktor J. Slitton diye birisi, 1913'te e, bir batarya'nın kase biçimindeki cam bölümünü keserek bunda kek pişiriyor. Hmm. Bak. Nasıl yaratıcı bir arkadaş. Tamam. Bin, 1916 yılında şirket ilk defa can fırın eşyasını piyasaya sürüyor. Bunların ağır ve kalın olmasının yanı sıra renkleri, e, değişik renkleri de var ama çok dayanıklı değiller. İçlerinde kılcal damarlar oluşuyor. E, ayrıca ateşe de bugünküler kadar dayanıklı değiller. Bu dayanıklılığın arttırılması gerekiyor. Uzun denemelerden sonra 36'da Ee, fırın ve ocakta kullanılabilecek ilk ürünler piyasaya çıkıyor. Bunlar porselen gibi görünüyorlar. Aslında gene bugünkü gibi değiller. Bugünkülere benzeyenlerin 70'lerde ...çıktığını öğreniyoruz. Ee, Türkiye'de de 70'lerin sonunda ısıya dayanıklı cam, cam eşya yurt dışından getiriliyor tabii ki. Çamaşır, makinesi, fırın, otomobil gibi birçok üründe aslında bu borlu cam kullanılıyor. O yüzden borcam deniyor. Ee, meşhur borcam. Evet, meşhur borcam. Dünya pazarlarının en önemli üreticisi bu ürünler için halen Corning şirketinden devralınan ad Pyrex kullanıyor. Ee, bu isim de bir cins isim gibi kullanılıyor artık, ee, yani malzemenin adıymış gibi. Türkiye'de de poşe bahçe benzer ürünler üretiyor gibi bilgiler. Bu evet, kadar. Üşür borcam, her yani. Bir, her bir tane, bir tane var galiba. <gülüyor> bir de şey böyle bir, ev, bir, bir evde evlenince... kaç tane ihtiyaç olur acaba diyor. Evlene ne götürülür. Bir ara pek evet, evet. şeydi öyle. Giderken bir götürülürdü. Evet götürülür. Hatta Aa. evde bilkenler de bence geri götürüyorlardı insanlar. Evet. Onu da öyle, başkasına hediye yani. ediliyor. Evet evet. evet, <gülüyor> evet. Aynı, evet, evet. <gülüyor> Neyse bakalım devam edelim. Simgeler sözcüğü var. Ee, Esrat Korkmaz'ın. Orada kazan başlığı altında. Çin simyasında işte beş element öğretisinde metal elementinin dişip ilkiye yinle ilişkiye girmesini sağlayan Simgesel nez, nesnemiş efendim kazan. Buna dair bir başlıkta bunlar var. Hı. Larus semboller sözüne de baktım. Kazanla ilgili kaynatılan ve dönüştüren e, e, şeylerin içinde hazırlandığı... E, ...dönüştürülen şeylerin içinde hazırlandığı bir tür mutlak eşyasıdır diyor tabi bildiğimiz. İçerisine çiğ atılan pişmiş çıkıyor. Onun içerisinde bir şey yaratılıyor veya ayrıştırılıyor. Burası önemli işte hem yaratılıyor... Hem de işte ayrıştırılıyor. Bu nedenle hem ölümle hem de doğumla bağdaştırılıyor. Hmm. Bu anlamda da işte devlerin hikayelerinde kazanlar, işte büyücülerin kazanları, Aynen. işte aççıların kazanları. Cadıların bu, bu, kazanları. Cadıların kazanları. Bu anlamda bu kazanların içinde iksirler değil mi kaynatılıyor vesaire. Evet. Bunlar ya, hepsi aklımıza gelsene. Remmet diyormuşum evet. evet. evet. Sen de... Anlaştık. Şey var, Bende Ambrose var. Beers var. Tavanın tanımını yapmış şeytanın sözlüğünde bir, Her zamanki gibi e, ironik ve iğneleyici. Tavan. Kadını mutfağa denen o malum cezai kurumda kullanılan bir ceza aleti demiş. Kadını? E, mutfağa denen o hmm. malum cezai kurum. Aslında tabii burada bu tavanın yerine her türlü alet edevat geçebilir. Evet. E, böyle efendim ben de yine iyi, iyi bir kütüphanemde denk düştüm aslında Çiğa yayınları var Hı -hı. bizim de komşumuz vardı Kadıköy'den. Evet. <gülüyor> çiğa restoran, Reziz Yemekleri var ee, onların yayınları var aynı zamanda Çiğa yayıncılık Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfağı başlıklı bir kitap var Bu hazırlayanlar e, Hamit Zübeyir Koşa ile Akile Ülkücan 60'lı yıllarda basılmış ama tekrar basmışlar, basmışlar. O, belli aradıklarla bir dergi gibi bir şey de çıkarıyorlar evet, sanırım evet yemek çıkarılar. kültürü diye. Evet. Ha. Burada yine bazıları da bu işte konuştuğumuz sahan işte kazanın karşılığı olan bazı kelimelere denk düştüm. İlgiyi çekenleri şöyle bir not ettim. Mesela arızma diye bir kelime var. Küçük sahan demekmiş. İşte Kütahya, Afyon civarında kullanılmış. Aran diye bir kelime var. Tavağ. Aran, aran. melem. Aran, aran. Aran. Evet, tavağ, Kütahya. Aşırma var. Bu da kazan demekmiş. Bu yine Sinop Tokat bölgesinde kullanılmış. Hatta iki kutlu küçük kazan anlamı da var. Bu da daha çok Şebinkarahisar yine Niksar, Sivas taraflarında kullanılmış. Aslında bu hani kelimelerden e, ulaştığımız e, kelimeler ilginç. Yolculuğu ilginç bunların. Mesela buna dahi bir örnek badiye diye bir kelime var, kelime var. Bu büyük bakır tas anlamına geliyor. Rize ve Erzurum'da e, kullanılıyormuş hatta. Oradan badiye diye bir e, kullanım var. E, Badya diye bir, bir kullanım daha var. Bu da Edirne'de, Badya Antep'te. Nişanyana baktım hemen Badya'ya. Badya diye bir kelimeden bahsediyor. Bu Badya Arapça BTV kökünden gelen Batia Yani şarap kadehi sözcüğünden alıntıdır diyor. Eski Yunanca'da aynı anlama gelen Poteryon sözcüğünden alıntıymış mesela ne kadar ilginç değil mi? Aa, yani işte, işte Bakırtas, Büyük Bakırtas, Badiye, Badiye, Badiye diye geçerken aslında kökenine baktığı zaman şarap kadehi var hatta onun da ta kökenli Arapçadan onun da ötesinde eski inancıya varan şey, bir yolculuğu güzel. var ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de kullanılıyor. Tabii şarap kadehi de aslında e, şu anda hemen cam alanı düşünüyoruz ama özellikle geçmişte bayağı bir bakır tabii, ve tabii. madeni şeylerle tabii, tabii, evet. evet. O yüzden bakır kaba yakın yani uzak gelmiyor. Barışçı'yı bir kelime var. İşte küçük kurklu tencere Erzurum'da kullanılıyor. Barış. ile? Evet, şey, bay da varmışlar. TAS, işte Çoruk, Yusufeli, Artvin civarında kullanılıyor. Caba var mesela, toprak tencere. işte bu da Tosya, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Ankara havzasında kullanılıyor daha çok. Çalgauç var mesela tava, yalova da kullanılmış. Hmm. Çalpara var küçük tencere. Trabzon edine yine büyük bakır sahan anlamları var. Çarhiçi diye bir şey var bir bakır tencere çeşidiymiş. Yine yani bu Çankırı'da kullanılmış. Çenepe Çankır. var çenepe. çenepe. Toprak güveç yine bu kıtlar elinde kullanılıyor. Hmm. E, çukala diye bir kelimeyle denk düştüm. bu toprak tencere Çanakkale Mula ama kubbe altında aynı e, e, Yunancadan geldiğini bahsediyor. İşte Tusukali. Hmm. Sukali diye okunuyor belki. Çikolata, tuzkali den, sukali den, çikolaya dönüşmüş aynı anlamı e, içeriyor. E, son olarak da uyarıda geldi aslında. Ama var dedim. Bu arada Robin'un tadı teşekkür ederim. Evet. E, Mertbani diye bir e, kelimeyle denk. Bu bakır kap anlamını e, taşıyor. Yar Afyon'da, Antalya. Bak, dikkat edersen farklı farklı yörelerde bakır kap anlamını taşırken ben ekşi sözle baktım hemen yeşil renk, orijinal olarak mertaban kasabasında yapılmış bir tür değerli çanak çömlek demiş. Hmm. Yeşil sırlı bir çeşit Osmanlı keramiği diye geçiyor ekstrüzde ama ben başka bir kaynağa ulaştım. Bu Martaban Burman'ın Martaban limanından bahsediyor aslında. Çin ve Siam'dan işte bir dönem biliyorsunuz Çin'in çok meşhur hani seramikleri bu limandan Hindistan Güney Afrika'ya ve Yakın Doğu'ya götürülmüş efendim. Ay ne kadar zengin ya. Evet aslında yani, baktız han çok... bir kerimenin nereden nereye ulaştığı işte coğrafi olarak gezintisi Haydi ilgimi çekti. Evet. O zaman haftaya görüşürüz. Görüşeceğiz efendim. Artık herhalde bu e, kazanlardan, kepçelerden uzaklaşık başka şeyler ama yine Sıkıldım mutfaktayız. Sıkılma Belli olmaz. Yok sıkılmadım artık ama yeni sözcüklere geçsek iyi olur gibi. E peki. Yeni efendim, kelimelerle Bekleyiniz haftaya. neler gelecek diye. İyi haftalar diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. İyi haftalar. Hoşçakalın.